...Mehveş Evin ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan... ...Ekonomi Ekoloji Programı'ndan... ...herkese günaydın. günaydın. Günaydın. Evet, duyduğunuz üzere... ...bu <gülüyor> hafta da... <gülüyor> <Evet>, ...Ekonomi <gülüyor> Ekoloji tam kadro olarak... ...stüdyoda bulunuyor. Evet, yine gündemimizde önemli... ...konu başlıklarından bir tanesi... ...tohum meselesini konuşacağız, çok önemli. Özellikle tarımda e, ithalat meselesini çok sıklıkla e, konuştuk... E, ...son e, aylarda, özellikle 2007'nin ortasından itibaren. Şimdi başka bir boyutunu konuşacağız. Yerli üreticinin e, korunması, yerli üreticinin elindeki tohumların... E, ...nasıl bundan sonra değerlendirileceğiyle ilgili... ...Mehveş, sen de bir şeyler evet, söyleyeceksin. Şey, işte, bu ay, yani bir, birkaç hafta önce... Tarım ve Orman Bakanlığı e, yerel tohum üretimiyle ilgili yeni bir düzenleme yaptı. E, bunun adı yerel çeşitlerin kayıt altına alması, üretilmesi ve pazarlanmasına dair yönetmelik. E, ve, ama bu yönetmeliğin e, çiftçilerin aleyhine olacağı söyleniyor. Ama ne şekilde aleyhine olacak? Bu ne anlama geliyor? Aslında birazcık da e, böyle havada uçuşan bir şey. Hı hı. E, dolayısıyla biz de e, bir bilene danışmaya bir bilene kar karar verdik. <gülüyor> Telefon attığımızda Mehmet Gürmen var. Bu Day Derneği Koordinasyon Kurulu üyesi. Günaydın, Mehmet Bey. Günaydınlar. Merhaba. Günaydın. Ya, biz küçük bir giriş yapmaya çalıştık. Aslında program başlamadan önce de itiraf ederim. Hani bu konu ne arkadaşlar? Ne yapacağız falan diye. Ee, hmm. Ya tabii ki size anlattıracağız ama hakikaten kafası karışık. Bizim kafamız karışık. Ben sizinle konuşmadan önce başka gazici arkadaşlarımla da konuştum. Bunu olumlu gören var, olumsuz gören var. Çiftçi lehine olabilecek durumları varmış. Ee, eğer hmm. kötü kullanım halinde çiftçinin aleyhine de olabilecek. Durumlar varmış o yüzden lütfen bize yardım edin Mehmet Gürmen bu konuyu <gülüyor> <gülüyor> bizi, bizi, bizi de aydınlatın bizi dinleyenleri de aydınlatın lütfen. Ee, teşekkürler fırsat verdiğiniz için ee, isterseniz çok basit, in, basit indirgeyip özetlemeye çalışalım. Ee, bizim şu anda geldiğimiz noktayı bu yönetmeliğin analizinde ee, açıkçası biz de üzerinde çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Ee, çünkü uygulamalar nasıl yansır yönetmeliğin uygulaması bunu gözlemlemek gerekir. Fakat şu anki haliyle e, hukuki yönünü incelediğimizde şu gözüküyor. E, tarihçesine çok kısa baktığımızda 2006 yılında çıkarılan 5553 sayılı tohumculuk kanunuyla aslında köy çeşitlerinin yani e, ticari tohumluk olarak kaydedilmemiş çeşitlerin ticareti e, yasaklanmış oldu. Yani e, hiçbir şekilde bunun ticari amaçlı kullanım üretimi mümkün olmaz hale getirildi. 12 hı. sene önceden bahsediyoruz. Hı hı. Tamam. Şimdi Burada bu küçük bir parantez bağlı... açabilir miyiz? Hı. Bu ne anlama bu... geliyordu peki? Bu şu anlama geliyor. Herhangi bir pazar yerinde e, köyden kendi tohumluğunu getirip e, maydanozunun domatesinin yanında tezgahta satan üretici artık yasaklı duruma düşmüş evet. oluyordu hı hı. 2006'dan beri. Ha, uygulamada bir önlem alındı mı? Hayır Yani bu hala fiiliyat, Buna izin verildi açıkçası Hı -hı. Yani mevzuatı olmasına rağmen bir cezai yaptırım olmadı Biraz da yönde da spekülasyonlar oldu İşte hapis cezaları kesildi vesaire Böyle bir şey yok Hani Bizim gözlemlediğimiz uygulamada bunun e, harekete geçmediler Hı -hı. Sebebi ise e, Yani yaptığımız görüşmeler sonucunda Aslında bunun eksik bir kanun olduğu Ve bir yönetmelikte tanımlanması gerektiğini söylüyordu ilgili bürokratlar ve uzmanlar Hı -hı. Ee, şu anda çıkan yönetmelik o kanuna bağlı bir yönetmelik zaten 12 yıl sonra çıkmış bir yönetmelik ve burada ticareti yasak ama ne yapılacak konusu havada kalan boşluk e, doldurulmaya çalışılmış bu yönetmelikle şu an çıkarılan yönetmelikle. E peki o zaman bu yerel çeşitler yok mu olacak yani önü kesildiği ne olacak Hı. bir de biliyorsunuz yani e, sivil toplumunda bir hareketi var tohum takas yerel tohum korunsun diye bir algı e, yönetmeye çalışıyoruz yıllardır yani evet, ses duyurmaya evet. çalışıyoruz biraz da bunun kazanımı olarak da bakılabilir belki o ayrı bir değerlendirme konusu ama şöyle özetleyeyim Bugünkü yönetmelikte iki tane e, önemli durum var. Birincisi diyor ki bir çeşit listesi yapıyorum diyor bakanlık. Yerel çeşit kayıt listesi adı altında. Sıfır bir liste bu yeni. Evet. Yeni bir sayfa açıyorum diyor. Gelin yerel tohumları buraya kaydettirin. Kaydedi. sivil toplum örgütleri diyor. İlk Hı -hı. adım bu diyor. Yani Hı -hı. adım bir bunu tanımlamış. Şimdi burada şöyle bir detay var. Onu da altını çizeyim. Kaydettirenin fikri mülkiyet hakkına sahip olduğu bir liste değil bu. Eski listeye göre... Ticari tohumluk listeleri de var bakanlığın. Hı hı. Ona göre farklı. Yani bir e, dernek kaydettirdiğinde onun malı olmuyor bu tohum. Fikri mülkiyet hakkına da sahip olmuyor. Bu, bu önemli bir nokta. Yani burası es geçilebiliyor analizlerde. E, dolayısıyla kamu yararına bir iş yapmış oluyor. Bir, bir toplum kuruluşu veya yerel hı. idare de var bunun içerisinde. İkinci adımda da bu kayıt listesine kayıtlı e, çeşitlerin üretimini izin alarak ve prosedürüne uyarak yapabilirsiniz diyor. Hmm. Yani yönetmelik bu ikisini tanımlıyor. Bir takım prosedürler, detaylar var. İsterseniz onları da açabiliriz yani. Tamam. Yaptınız. Tamam. Açalım. Ya menşe bölge diye bir şey getiriyor örneğin. Yani menşe bölge sınırlaması getiriyor. O da kaydedilirken, iki adımdan bahsettim ya ilk adımda kaydedilirken örnek veriyorum işte kastı etkilen kavulca buğdayını kaydettiren başvuran sahibi oradaki bir dernek diyelim Karsta yetişmesi gerekir şöyledir bu çeşitlerle bu gerekçelerle diye o bölgeye veya o coğrafi alanlara e, menşe bölgesi olarak tanım getirtiyor başvuruda evet. Evet. ve listede biz listede muhtemelen şunu göreceğiz i̇şte Kars kas e, kavulca buğdayı menşe bölge iki nokta liste işte platosu vesaire bir gül van vesaire gibi hani birkaç tane bölge tanımlaması olabilir menşe evet. bölgede menşe bölgede bu tohumlar sadece orada ticari anlamlı ya yani Adım 2 de demiştim ya, adım 2'nin evet. uygulaması sadece menşe bölgede olabilir. Üretimini tohumluk satmak amaçlı üretimini. Menşe bölgede yapabiliriz sadece, kısık 1 bu. Ve de ticaretini de o bölgede yapabiliriz, tohumluk amaçlı ticaretini. ikinci kısık da bu aslında menşe bölgeyle ilgili. E, fakat bir de hemen şunu ekleyeyim isterseniz. Evet. Ürün üretim amaçlı bir kısıt. Bu yönetmelikte hiçbir şekilde yok. Onun altını çizelim. Yani ben, e, örneğin Ayaş domatesi, Ayaş'ta üretilecek diye kayıt altına alınırsa Ankara'da, bunun tohumunu sadece gidip Ayaş'ta satın alma e, imkanım var. Ama tohumunu alıp ben Ege'de kendi çiftliğinde bunu üretebilirim. Ürettiğim domatesi satabilirim. Bunlarla ilgili hiçbir kısıt yok. Ama tohumunu Ege'de üretemem hmm. ben artık. Hadi sadece hmm. tohumunu yani tohumunu farklı bir bölgede üretemiyorsunuz ama o tohumu alarak e, onunla üretebiliyorsunuz. Üretim yapabiliyorsunuz. Yönetmelik, evet. Bu yönetmelik tohumun tohu, ticari amaçlı üretilmesi ve tohumun satışıyla ilgili sadece. Burada çünkü şey tamamen karışıyor. Yani o zaman Ayas domates sadece Ayas tanıma alınacak. Hı. Hayır öyle bir şey yok. Yani bu yönetmelikte en azından yok. Peki ben Objekt bu noktada şunu sormak istiyorum. Ee, kusura bakmayın sözünüzü kestim. Buyurun. Şimdi bu aslında bahsettiğimiz ve konuştuğumuz süreç. Ee, tamam olabilir yani insanlar bir defalık üretim için gidebilir Ankara'ya ve oradan bu tohumu alabilir ama biz şimdi çok iyi niyetli düşünüyoruz ve hep bir takım e, derneklerin e, bir takım yani bu işi iyi niyetli bir şekilde sürdürmek isteyenlerin e, bu işin içinde olacağı. Ee, ön kabulüyle e, konuşuyoruz konuyu. Şimdi işin içine ya e, büyük tohum şirketleri girerse bir takım tohumların sadece e, üretilmesi e, satılması, tek elde toplanması gibi e, ya büyük şirketleri büyük lobileri e, devreye girdiğini görürsek ne olacak? E, tabii. Şimdi açıkçası bir de işin <gülüyor> o yüzü var. E, çok önemli bir noktaya parmak bastınız. Bu tarafa izin verirken bir şekilde bir özgürleştirme hamlesi gibi görünürken bir yandan da ee, bir uzun büyük bir e, aslında tohumu sıkıştırma politikalarının bir parçası olarak hissediyoruz biz de bunu. Hı hı. Yani hani e, bir 2006'daki kanunun devamıyla evet bir tanım var, bir kayıt altına var ama altına alma var ama uygulamada sivil toplum örgütü, tohumcuların kurduğu derneklerin e, örgütü de bir sivil toplum örgütü. Ona baktığımızda evet. yönetim kurulunun tohumculuğu şirketten oluşturan bir dolu birlik ve dernek var. Bunlar bir tohumu kayıt altına alabilir. Ve sonra e, üretimine devam edebilirler. Ama üretimine e, başka kişiler de devam edilir. Yani tek bir kişinin başvurusunu alacağım diye bir kısıt yok. Hmm. Yani bu riskleri içeriyor. Şeyi içeriyor. Tabii bir takım teknik kısıtlar var. Yetiştirici belgesi almanız gerekiyor. Üretici belgesi almanız gerekiyor. Yani adım ikide gittiniz ben bu tohumu üretmek istiyorum dediniz. Yetiştirici belgesi almanın bir takım teknik zorunlukları var. Şimdi o kısmını da biraz inceliyoruz. Tabii yani nasıl uygulanacak? Ne kadar uygulanacak? Hatta belki bir yönetmelikte çıkacak diye aldığımız duyumlar var ne olmamakla birlikte. Yani daha detaylandırılacak bu prosedürler, başvuru sahipleri, başvuran neler isteniyor, nasıl olacak diye. E, fakat dediğiniz şey var. E, bir şey daha ekleyeyim bununla birlikte hani resim tamamlansın. Evet. E, ayrıca bakanlık şunu söylüyor. Ben istediğim zaman diyor. Bu bu yerel çeşit kayıt listesine bağlı tohumların üretimiyle ilgili kota koyabilirim diyor özetle hmm. ee, neye göre kota koyarım diyor o e, ürünün e, daha doğrusu o türün örneğin buğday hmm. buğdayın Türkiye'deki üretiminin o yılki üretiminin toplam ticari tohumluk sertifikalı oranına bakacağım diyor bir de yerel çeşit e, kayıt sitesindeki oranına bakacağım diyor örnek veriyorum tamamen farazi %3'ü geçemez diye bir sınırlama koyabilir işte 20 milyon ton buğday üretiliyorsa işte 600 bin Ondan fazla yerel çeşit üretilmesine, tohumluk amaçlı üretilmesine yine ürün değil altın çeşitine izin vermiyorum bu sene diyebilir. Orada yani çok büyük ihtimalle e, tohum tekellerinin ve şirketlerin bastıklığıyla bir açık kapı bırakıyoruz. Bırak, burada diyoruz, bir, bir kötüye adına. kullanım halinde bir rant söz konusu olabilir. Ya tabii o, orada bir hani lobi yapabilme ihtimali bıraktırmış diye okuyorum ben e, tohum şirketlerinin bu şeyle. yani işte yerel tohum alır yürürse bizim ticari tohumluğumuzun pazarına tehdit eder hale gelirse ne yapacağız? E, tahmin ediyorum bakanlık da onun için de o maddeyi oraya koymuş açık bir kapı olarak. Evet. Yani tüm bunlar uygulamada aslında gözükecek. Yani e, şimdi bana sorarsanız şu anda hani neyi ne kadar kaydettirebiliriz, nasıl yapabiliriz? Konusu önem kazanmış durumda. Ee, sonuçta e, kaydettirilip üretildiği anda bir yandan da çoğalmasına da imkan verecek bir şey var yerel çeşitlerin. Yani bir ee, anlamda de... olumlu da olabilir diyorsunuz. Yani çünkü bu söylediğim şey, bu kayıt şeyi, yani büyük ihtimalle de e, AB ile uyumluluk vesaire e, içerisinde zaten hani mesela Avrupa Birliği'nde böyledir büyük ihtimalle e, başka Hı. gelişmiş ülkelerde de böyledir falan. E, evet. Fakat bir yandan da mesela çiftçi senin başkanı da çiftçi senin açıklamaları da genelde e, bu yönetmeliğin e, çiftçinin aleyhine olacağı ve şirketin şirketlerin lehine olacağı e, yönünde yani böyle yorumlar yapıyorlar. Siz ne dersiniz? Yani şimdi şunun da altını çizelim. kayıt altına alınmamış bir tohumun Hı -hı. köylünün elindeki köy tohumunun e, üretilmesiyle ve takasıyla ilgili. Gelen yeni bir kısıtlama herhangi bir şey yok tamam. 2006'daki kanun devam ediyor bir yandan ee, Dolayısıyla kayıt altına Alınmamış tohumla ilgilenmiyor Zaten bu mevzu Ben bahçemde iki dönümlerimde Hiç kayıtsız bir köy popülasyonu domates Ektim bunu pazarda sattım Hı -hı. Sorun yok Hı -hı. yani henüz yok Olabilir şimdi Hı -hı. işin bütününü de Açıkçası düşünmek gerekiyor Hı -hı. yani 3 yıl 5 yıl sonra şey denebilir Yerel çeşit kayıt listesinde olmayan e, Ürünlerin de Üretilmesi kısıtlanabilir. Örnek veriyorum. Yani endişe duyacaksak hmm. hani bunu da görmek gerekir. Tabii. Yani. Yani ama şunu söyleyelim. Net bir şekilde bu bitirmiştir köylü. Tohum artık takası yasak. Böyle bir şey yok. Yani objektif baktığımızda evet. bir, tam yaklaşım bu şekilde. Her iki tarafa da açık alan veriyor. Ama uygulama nasıl olur? Veya kötüye kullanılabilir mi açık olan maddeler? Ee, tabii göreceğiz. Yani bir geri dönüş olur mu? Bir yandan da çok büyük bir kamuoyu baskısı var bu yerel tohumla ilgili biliyorsunuz. Bir kitlesel evet. hareket de var yıllardır e, artık uygulamada görülecek gibi gözüküyor şu anki pozisyonu bu amaç çeşitleri ha bir de şeyi de söyleyeyim unutmayayım evet. e, teknik olarak adım iki de bahsettiğimiz bu tohumlu tohumluk amaçlı herkes üretebilecek diyoruz ya başvuran hı hı. E, orada da bir takım tabi kısıtlar var yani teknik imkanlar, ziraat mühendisinden destek almak gibi başka bir yönetmelikte tanımlanmış yetiştirici belgesi kısıtları var. Bunlar böyle mi olacak yoksa yumuşatılacak mı? Ee, bunu da önümüzdeki dönemde göreceğiz. Bir de şeyin de yalnız altını çizmek istiyorum. Burada biraz da realiteden bahsetmek gerekiyor. Şimdi yerel tohum, yerel tohum kesinlikle çok önemli. Evet. Ee, bunu evet. savunuyoruz. Ee, bir yandan da tüketici tercihlerine baktığımızda Tüketici artık tezgahta yerel tohumdan üretilmiş ürünü almıyor ve üretici ekmiyor. Ben size saha tarafını... Hmm, nasıl? Neden? <gülüyor> ben ilk kez duyuyorum. Çok evet şaşırdım. ben de ilk kez duyuyorum. Kerevizin yerel tohumdan öken üreticimiz var bizim ekolojik pazarlarımızdan. Hmm, yerel evet. tohumdan niye ekmiyorsun diyoruz. Çünkü kerevizin kökü küçük oluyor. Her tarafı yapraklı oluyor diye bu ne biçim kereviz deyip insanlar almadı diyor bir sezon boyunca. Yani standart tohum veya sertifikalı ıslah edilmiş tohumada talep var. Yani realiteyi de gözden kaçırmayalım bir yanda. Savunmuyorum. Evet. Yani şirket tohumunu savunmuyorum ama realiteyi de unutmayalım. Yani bizler de tüketim alışkanlıklarımızı bu yönde bir yandan değiştirip talep etmeliyiz ki. Bunun e, ekimi ve ekonomik modeli de devam edebilir bu yerel çeşitleri. Büyük Onu ihtimalle da göz bu, bu dediğiniz şey çok önemli. Büyük ihtimalle bu dediğiniz şey bilgi eksikliğinden de kaynaklanıyor. Yani e, bir de alışılmış bir tüketim e, şeyi var. İşte domatesinden tutun. E, sizin demin örneğini verdiğiniz kereviz gibi. E, i̇şte evet. mesela işte domates ne neden parlak değil? Yani evet herkes iyi resim olanın, gibi. İyi olanın bu evet, oldu. Gerçi sebzelerin. son dönemde daha e, bu konularla ilgilenen ee, okuyan, araştıran e, ama bu çok küçük bir kitleden bahsediyoruz. Yani e, İstanbul'da bir iki organik pazara giden ya da belki e, yerelde gerçekten e, ne olduğunu bilen köylü e, oranın e, yerel insanı açısından kıymetlidir. Onun tadını e, kokusunu, değerini bilen açısından. Ama e, esas sorunu herhalde e, bu bilginin de yok olması. Yani Oraya has üretilen işte yerel tohum, kereviz, budurru anlatmak belki önemli. Ne dersiniz? Kesinlikle bu bilgi yok oluyor kültürün yok olmasıyla birlikte. Bunun da bence asıl sebebi zaten şehirleşmeyle birlikte. Şehirleşme politikaları bizi gıda, gıda üretiminden kopardığı için kitleleri biz zincirin en ucunu göremiyoruz, bilemiyoruz. Yani Sadece gördüğümüz şeyi sorgulayabiliyoruz. Evet, bu domates sağlamdır, serttir, güzeldir diye en fazla tezgahtaki bir saniyelik şeyimiz oluyor, diyalogumuz olabiliyor o ürünle. Ama evet. e, yerelde tabii bu hala devam ediyor. Ama ne kadar ediyor? İnanın, e, yani hatta bizim aramızda konuştuğumuz bir şey vardı. Köy üreticisinin ticari ürün üretmekteki e, yaklaşımında yerel tohumun artık bir e, pazarı veya bir fayda gördüğü nokta yok denecek kadar az. O kadar az ki, yani ben eski tohumu devam ettiriyorum. Ya imkanı yoktur daha verimli bir tohuma erişmeye, ekonomik imkanı yoktur, teknik Hı -hı. imkanı yoktur. O imkanı olduğunda vazgeçiyor. Yani köyd'ün eğilimi şu anda maalesef o şekilde. Çünkü parasal olarak hayatta kalmak zorunda, sıkışmış evet. durumda. Ee, ben diyor neden 100 kilo alayım e, bahçemden? 300 kilo alırım diyor. O şekilde gübre de kullanırım diyor. Yani istisnalar hariç konuşuyorum ama büyük bir eğilim maalesef kırsalda bu şekilde şu anda. Yani bu yayal zaten terk edilmiş durumda. Yani yerel tohum özgür diye yönetmelik çıksa bugün ne kadar canlanacak? Bu soruyu soralım tersten. İnanın canlanmayacak hiçbir yani şey. Yani... yani devlet bunu teşvik etmezse bu anlamda e, gerçekten çiftçiyi rahatlatacak bir takım uygulamalar e, şey yapmazsa zaten e, olamaz. Mümkün değil yani zaten çiftçinin var olan e, koşullarda e, ürettiğini e, satabilmesi bile çok büyük bir sorunken. Ee, bu ayrı ayrıca üzerinde çalışılması gereken bir şey o zaman niye uğraşsın adam? Bu büyük bir politika dediğiniz gibi yani en e, köylü kesimini orada tutmak mı istiyoruz tasfiye etmek mi istiyoruz sorusuyla başlayan bir devlet politikası. Şu anki şeyler maalesef tohum doğunun parçası. Tasfiye üzerine çalışıyor biliyorsunuz. Biz evet. burada ee, mesajlara aslında siz satır aralarında söylediniz. Hani biz ne yapmalıyız diye. Zaten Buğday Derneği bu konuda en önemli şeyleri yapıyor. Ekoloji pazarlarla başta yapıyor. Buğday Derneği'nin sayısı o, kaç oldu? Hem bunu da hatırlatın. Bunlardan da bahsetin. Hem de bizi dinleyenler. Yani hani bu mevzuatlarını tartışıyoruz. İyiye çekilebilir kötüye çekilebilir ama bizler ne yapalım? Yani şimdi şunu söyleyeyim, İstanbul'da bizim pazarlarımız var, Evet, ekolojik pazarımız dört tane, Kayseri'de de pazarımız var sezonluk, onun kapanışını yaptık yeni olarak. Yani biz orada üreticiyi pazara çekmeye çalışıyoruz, aracıyı uzak tutmaya çalışıyoruz. Çünkü üreticiyi birebir sorup talep edebileceğimiz bir mecra orası aslında hala. <gülüyor> ee, ama diyorum ya talep bile, yani o mecrada bile bu tohumla ilgili talep fazla gelmiyor. Yani bizim... Az önce hanımefendinin söylediği gibi aslında yani gıda ile ilgili sorgu alanlarımızı genişletmemiz gerekiyor. Üretim süreçlerine kadar bilmemiz gereken bir çağdayız. Artık bunun tadı güzel ben aldım değil. Bütün sorumluluğu almamız gereken bir döneme girdik artık hayatımızda. Gıdamızla ilgili, attığımız her adımla ilgili, tüketim tercihlerimizle ilgili. O yüzden bence uyanma zamanı bu anlamda. Yani yapabileceğimiz toplumda algısal olarak... Uyanışın, biraz daha sorgulamanın geliştirilebileceği zeminler yaratmak, mecralar yaratmak. Ama geç olur mu, işten geçer mi bilemiyoruz tabii. Dediğiniz gibi çok az bir kesim şu anda bunu sorguluyor. Tohumuna kadar, gübresine kadar hangimiz soruyoruz veya ulaşabiliyoruz? Bile doğru bilgi alabiliyor muyuz? O da ayrı bir konu. Yani o pazara gidildiğinde <gülüyor> hani bu yerel mi vesaire hani bu evet. şey gibi İstanbul değil ama mesela Çanakkale'de bir ilçede bile e, bu sorunu yaşayabiliyorsunuz çünkü yerel diyor e, bu buranın Hı -hı. tohumu Çok buranın mı, domatesi diyor. diyor ama olmadığını da biliyorsunuz bir yandan görüyorsunuz evet. yani biraz <gülüyor> şeyiniz varsa evet. tecrübeniz varsa ya yani bu evet bu sosyolojik dönüşüm maalesef gerçekleşmiş durumda o güven zemini bayağı düzelenmiş durumda yani ne yapılabilir ee... <gülüyor> Yani çok daha sert konuşmak isterim ama bugünün konusu olmasın o. Ee, yani bence dediğim gibi bilinçlendirmek ve kamuoyu algısı yaratmak, dönüşümlere destek olmak, sivil toplumu güçlendirmek dışında tabii ki lobicilik yani devlet politikalar üzerinde itirazlarımız varsa ne yapılabilir, yeni bir yönetmelik çıkacaksa bunların üzerine çalışmak gerekiyor. Ama bence şu etapta bu yönetmelik nasıl uygulanacağı görmeden de yani peşinen bir takım hükümler vermek e, çok da gerçekçi değil. Bu sefer ne oluyor? Hiçbir şekilde diyalog zeminini de kaçırmış oluyorsunuz. Yani bakanlıkla olsun, ilgili yerel idareyle olsun, uzman enstitülerle olsun. Yani e, yanlış bir şeye itiraz edersek önce doğru anlayalım, uygulamasını Hı -hı. göstermeyip evet. sonra koyalım bence itirazın. Diyalog zemini kaçtığı anda zaten biz her zamanki gibi marjinalize edip bir köşede hiçbir şekilde muhatap alınmayan bir... Yapı olarak kalmış oluyoruz veya herhangi bir kurumdan bahsediyorum biz derken. Evet. Yani bu noktaya sıkışmayıp hala diyalog zemininde bence tutmaya çalışmamız gerekiyor önümüzdeki dönemde. Savunmamız gerekiyor. Evet bu Gerçekten nokta da önemli. bir şekilde sesimizi duyurmaya çalışmamız gerekiyor. Şu anki bugün yapılabilecek bence bu. Tabii ki tüketim alışkanlıklarımız, algı düzeyinin değişmesi bunlara da destek yapacak çalışmalar gerekiyor. Hepsini bütün olarak yapmak gerekiyor tabii ki. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ee, aslında bu pek bizim de bilmediğimiz bir konu. Biz de bu konuyu öğrenme, e, bilgilenme e, aşamasındayız. E, herhalde önümüzdeki, e, gelecekteki süreçte de bu konuyu gene daha e, sıklıkla konuşacağız. Çünkü e, en temel e, gıdamızı konuşuyoruz aslında. E, yaşamsal e, bir şeyi konuşuyoruz ve ee, çok önemli. Ne yediğimiz, ne tükettiğimiz çok önemli. Ee, bunu e, ne yediğimiz önemli olurken aslında bunu ahlaklı, etik bir şekilde e, tüketiyor olmak da önemli. Dolayısıyla bu konuları daha gelecekte çok konuşacağız gibi görünüyor. Teşekkür evet, ediyoruz geldim. size de katıldığınız Ağzınıza için. Teşekkürler. Gerçekten kolaylıklar diliyorum. Çok mersi. Evet, Buğday Derneği'nden Mehmet Gürmen'i e, dinledik. Bu sertifikalı tohum meselesiyle ilgili artılarını ve eksilerini e, söyledi, aktardı. Neler yani aladığımız kadarla bir parça. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani bir felaket değil ama e, ucu açık ve her zaman yani benzer konularda da karşımıza çıktı üzere üzerinde küçük küçük değişiklikler yaparak kötüye kullan kötüye kullanım derken e, şirketlerin e, lehine, e, çiftçinin aleyhine dönüşebilecek hı hı. Hı hı. bir potansiyeli var, var ama şu anda ya aslında bu, bu çok verir. farklı bu çok hiç alışılmadık bir şeymiş gibi geliyor mu? Bizim işte çevre etki değerlendirme mevzuatımızdan i̇şte, yani tabii. hukukumuza kadar Roma hukukumuz var ama nereye yani, çekiyorsan? E, buradaki gibi, lobiler burada e, ne zaman harekete geçecek, nasıl e hızlanacak şey yani, onunla ilgili bir, belki de. Acaba kötü niyet var mı? Ve hı hı. geçmişteki uygulamalarda da bu kötü niyetlerin nasıl, deli, nasıl hı, uygulamaya geçildiğini, nasıl o mevzuatların delindiğini ve bu açık kapılarında olduğu zaman e, çok büyük soru işaretleri oluyor kafamızda. Bizim de bu soru işaretini e, insanlara sormaya çalıştık ama benim anladığım en büyük şey şu var hakikaten yani o mevzuasal kısmını geçiyorum yani e, o tartışmaları bitirdikten sonra da şunu söyledi yani bunu tamamen serbest bıraksak ne olacak bence çok önemli ve anlamadığım bir şeydi benim e, uyanmamız gerektiğini yani ne yiyoruz bunun farkına varmamız gerektiğini e, dolayısıyla da hani bize yapsınlar devlet yapsınlar <gülüyor> <her şeyi> devletten <gülüyor> beklememek gerekiyor hakikaten Evet. Bunu tabi kolay ulaşılabilir, en önemlisi ulaşılabilir olması, kolay ulaşılabilir olması dediğim gibi Çanakkale'de sorsan belki düverler adamı. <gülüyor> ya tabii ee, canım ay, ayvaciğim pazarında sen ne falan diye. gerçekten e, Çanakkale daha doğrusu oranın e, domatesini yiyebiliyor musun, yiyemiyor musun bazı tezkällerde? Toplulukun herhalde bir şey yapmamız, bizim talep etmemiz lazım üreticilerin yani. evet. kamu kamunun kamu bun konuda da bize daha ulaşılabilir verilerin ortaya koyması. Gerekiyor. Gerekiyor. Evet bu haftada e, programın sonuna geldik Bir şarkıyla e, bu hafta programımızı kapatacağız Dün e, Kazım Koyuncu'nun doğum günüydü e, Kendisi müzisyenliği kadar insanlığıyla da e, son derece örnek e, e, çevre bir mücadelesiyle de. çevre mücadelesiyle Evet e, şimdi bir Kazım Koyuncu e, anması yaparak programımızı sonlandıracağız bu hafta Selahattin bizim için bir şarkı seçti Evet programımızı da sonlandıralım. Haftaya, evet, haftaya görüşmek Biz üzere. Kim an jenal bedi doshala? Hey yama yama. Çayı şotiruş be pohtuçken kullanıbe. Çayı yok şakallat idirid yok şakallat тате мо щите там узкарта ракани чичкричой пепти mani мани мани дое обшат мошио раз атца нас план Ez dazihik apira pa men raşak tigaz ağnelya zuri birapaki yana cognas ağnelya